bırakmak istiyorum. Alsoria'da e ergür eee Dijital Üniversitesi öğretim elemanının ders sunumunu e, benimki biraz daha böyle polemik tarzına çok uygun. Tam atölye e, tartışması gibi olabildiğince e, o konuda tutmaya çalışacağım. Eee başka devamla şey söylenebilir. De, ne olsun? Aslında ne yapmaya çalıştı? Onu da anlattığı gibi ama savaşı kapitalist hakimiyet dairinden ayrılmazmış. Ayşekin'in en başta söylemiş olduğu şey. Yani bir olağanüstü hal falan değil. Dolayısıyla çalışmaları, Nea Plaos kendisini şöyle ifade ediyor. Ee, savaş erkenin, dolayısıyla aslında konumuz açısından devletin kendisinde, neticede insanlık tarihindeki en temel ve şiddetli laf açısından anlamaya çalışmak gerekir. Sınıf savaşı mı? diye ifade ediyor. Yine aynı birkaç sayfa sonra Nea çalışmasında, Burjuva düzeninin inşası savaştır. Savaş artık bizim bir sürekliliğimiz. Ben savaşın kendisini yani uluslararası, devletler arası bir savaştan çok devlet mantığının kendisinin özellikle sermaye merkezli olmak üzere bir iç savaş devleti olarak örgütlendiği iddiasını ileri sürmeye çalışacağım. Bunu da dediğim gibi bunalım dönemleri tartışmasına ve onun üçüncü bunalım dönemiyle ilgisinde de yeni sömürgecilik tartışmalarıyla yapmaya çalışacağım. Fakat onun öncesinde bir metodolojik şeyim var söylemek istediğim. Özellikle materyalist bir analizi diğer analiz biçimlerinden ayıran şey nedir diye kısa bir giriş yapmak istiyorum. Aslında tüm yapıyı organize eden merkezi öğenin tespit edilmesi ve bütün diğer analizlere sirayet eden bir merkezi çekirdek öğeyi tespit etmek materyalist analizin ilk başı. Bu noktada materyalist analizin maddisi aslında bir güç ve kuvvet. Yani yayılma ve bulaşma kapasitesinin olduğu, bunun tespit edildiği bir kuvvet. Yoksa kendi başına doğa veya bizim maddi öğe diye düşünmüş olduğumuz sadece son 300-400 yılın tüm toplumsal yapılarına sirayet eden ürünün meta biçimi sadece materyalist analizin mertezi biçimi olarak tüm zamanları kuşatacak biçimde kavranamaz. Hatta şöyle bir şeyle iddia edilebilir. Eğer ki bulabilirseniz dünya üzerinde ve dünya tarihinde salt düşünceler aracılığıyla organize edilmiş bir toplumsal yapıda ideanın kendisi bile materyalizmin çekirdek üyesi olarak düşünülebilir. Onun için buradaki maddi kavramın kendisi aslında bir güç ve kuvvet olarak anlaşılmalıdır. Yani mesela onun için doğa veya insanların yaşamlarını idame ettirmeye çalışmış oldukları gerçek koşullar materyalist analizin merkezi ve maddi üyesi değildir. Esas olarak bu söz konusu koşulları ve doğayı kendisine eklemlemiş olan, onların şimdiki zamandaki organizasyonunu sağlayan çekirdek öğenin kendisi materyalist analizinin merkezi öğesidir. Ve son 300-400 yıldır da bu söz konusu öğe ürünün meta biçimini ve onun hareketidir. Onun için materyalist analizin son 300-400 yıllık serüveni genel olarak metanın hareket formu, bulaşma ve yayılma kapasitesi aracılığıyla belirlenir. Bunun e, dolayımlanmış biçimleri ise işte bu son 300-400 yıldır dünyayı bir dünya olarak örgütleyen ürünün meta biçimin hareketi ve onun organizasyonu olarak kapitalist üretim tarzı ve öznesi olarak da Mars'ın da kitaba ismini vermiş olduğu sermaye olarak görülebilir. Bir kavram olarak devlet demiş olduğumuz kavram ancak ve ancak bu öğe aracılığıyla analize tabi tutulabilir. Ve operasyonel bir güç olarak devletin devrimci mücadeledeki öğeleri ise metalaştırma ve o metalaştırmanın onun dolaysız bir sonucu olan proleterleştirme yani sınıf olarak kavramış. Günümüzü de içine alan bu son 300-400 yıllık süreçle ilgisinde devletin materyalist analizi devrimci mücadele için sermaye ve proletaryanın karşı karşıya gelmiş olduğu sınıflar mücadelesinde politikanın merkezi öğesi olarak belirir aslında genellikle birbirine karıştırmış olduğumuz ve materyalist analizin işte sermaye, devlet, sınıflar mücadelesi, sınıf vesaire, ürünün meta biçimi, sermayenin farklı biçimleri vesairenin aslında genel dizgesi, marxist materyalist analizin kendisindeki dizgesinde kavramları bu şekilde bir şablonu oturtabiliriz. Ve bu e, ürünün meta biçiminin hareketi, yani çokluğu birlik formunda örgütleyen ürünün meta biçiminin hareketi e, tarihsel analizde e, çokluğu bu zamanlarda son 10-15 senedir özellikle e, tartışma konusu olan çokluğun kendisini e, kim öğelerini yok saymaz. Tarihsel olarak bakılmış olduğunda yok saymazsın Ya da bu öyleleri materyalist analizin metodolojik olarak sakatlayıcı ve politik olarak da liberal öyleleri olarak da düşünmez. Diğer yandan çokluğa referansla maddi öğenin kendisinin merkezi çekirdeğini ve biçimini reddedenleri ise genellikle liberal olarak sallar düşünür. Yani herhangi bir tarihsel momentteki merkezi öyle, çokluğu tözsel varoluşundan, bağımsız varoluşundan, soyutlayarak kendisinin ikincil bir bileşeni haline getirebilir. Ürünün meta biçiminin yapmış olduğu şey veya bizim metalaştırma diye bahsetmiş olduğumuz şey, yani onu kendi bağımsız ve tözsel varoluşundan soyutlayıp kendisinin ikincil bir bileşeni haline getirdik. Çok uzun süre bunu tanrılar veya tanrı yapıyordu ama Marx'ın dediği yani 19'un yeni yüzyılların tanrısı eğer sermaye ise diğer var olanları kendi töhselliğinden ve varoluş özel koşullarından soyutlayıp kendisine eklemleyerek bunu şimdi yapan ürünün meta biçimi. Ama e, onun gücünü, kendisinin gücünün diğer var olanlara siyayet etmesinin bir koşulu ve bileşeni haline getirir. Yani ürünün meta biçimi kendisine eklemlemiş olduğu diğer şeyleri kendine katmak suretiyle bulaşmasının ve sirayet etmesinin gücünü ve kapasitesini arttırır. Böylece meta yani en ufak alanlara kadar yayılan e, Kant'ın ifade etmiş olduğuyla aklın hareketinin bir benzeri biçimini almaya başlar. Usullar anlamda Kant'taki adı. E, bu noktada çokluğun kimi öğelerinin politikanın merkezi öğeleri olup olamayacağı, Özellikle bu e, feminizm tartışmalarıyla, ekoloji tartışmalarıyla vesaire de çok yakından ilişkili aslında bir tartışma. Yani çokluğun kimi öğeleri, politikanın merkezi öğeleri ol, olamayacağı bir e, merkezi öğe ile tekil olan arasındaki güç yoğunluğuna, yani sınıflar mücadelesine, diğer taraftan ise merkezi öğenin uzamsal ve zamansal yayılmışlığından köklenen gücüne bağlıdır. Çünkü söz konusu öğenin yayılmak, Alanı ve hem zamansal hem de uzamsal yayılımını kendisi arttıkça çokluk olarak düşünülen ve sınıflar mücadelesinin bence önemli temel bileşenleri olan şeylerin kendisinin bağımsız politik güçleri azalmaya başlar. Böylece aslında bu e, merkezi yönelin kendisinin birlik sağlayıcı hareketi veya kendisini özne olarak tös formunda e, örgütlemek isteği. Işi. Mataryalist analiz onun bu hareketine saygı gösterir ve hareketin bulaşma ve yayılma formlarını kavram, yani hegelci anlamda kavram olarak örgütler. Yani Marx'ın ifadesiyle dersek teorinin kendisinde, biraz önceki saymış olduğum kavramların ard arda gelişinde metalar kendi başlarına pazara giderler. Yani evet Marx metalar kendi başlarına pazara gitmez ama diye başlıyor. Fakat metalar kuramın içinde kendi başına pazara giderler ve ben de bunalım dönemleri sistematiğini gayet bu somutluk derecesinde ama hangi somutluk derecesinde? Marx'ın Bruno Lisse'de ifade etmiş olduğu e, gerçek somutun düşüncedeki somut olarak örgütlenişi düzeyinde ele almaya çalışacağım. Materyaliz analiz, devlet tartışması aracılığıyla devrimin sürükleyici halkaları, Tespiti ve bunun dolayı ya da birinci görev olarak devrimci hareketin inşası analizinde benim için işlevsel bir Yani gayet angaja bir sunum. Yani onu baştan söyleyeyim de benim yapmış olduğum sunum. Onun için bugünkü sunumla devleti tartışırken yalnızca ve yalnızca bunun aracılığıyla, yani devrimci hareketin ve hatta söz konusu duralım dönemi yeni sömürgecilik tezlerine bağlı olarak da öncü bir hareketin kendisinin inşasıyla ilgisinde devlet mantığı anlaşılmaya çalışılacaktır. Perspektif belirlenimi baştan beri bahsetmiş olduğum şey, yani bu yukarıdaki görevle ilgisinde, yani hiç e, dolayımlandırmadan söyleyeyim, e, 1970'li yıllardaki bu tip içindeki ayrışmadan sonra gelen emperyalizmin bunalım dönemleri tahliline ve bu analizin yeni dönemde yeni eklenen belki de 4. bunalım döneminin tahlili tartışmasıyla ve buna yine e, 3. bunalım döneminin merkezi e, yapısını inşa eden, yeni sömürgecilik, klasik sömürgecilikle yeni sömürgecilik arasındaki ayrılımdan köklenen bir tartışmaya e, biçimiyet kuracak. Bu perspektif belirleniminin biraz önce söylemiş olduğum saf, yani kantçı anlamda saf, arı teorik değeri, e, teori devrimci mücadeleden uzaklaşmıştır apriyorsi aracılığıyla belirleniyor. Bu nedenle bunalım dönemleri ve neoliberal yeni sömürgecilik sistematiği dönemleri ve zaman keyfi, ya da öznel ve kimi zaman da doğru ama merkezi olmayan, ikinci bir varoluş gösteren bölme edimlerine karşılık strateji ve taktiklerin üretilebileceği e, sistematik sorunsallaştırma ve kavramsallaştırma olarak düşünülmelidir. Söz konusu tartışma. Yani bu atölye vasıtasıyla da aslında buradaki kimi şeyleri de, kavramları da tartışmaya açabiliriz diye bir sistematik içinde tartışmaya açabiliriz diye düşünüyorum. Yani devletle benzeri bir kavram Bence herhangi bir kavram belki çok engel içeriyorsa ama ancak ancak böyle bir sistematik içinde kavranabilir diye e, düşünüyorum. Peki yoksa böyle bir sistematiğin içine devleti e, soyut evrensel formunda kavramaya çalışacaksak, belirli zamansal ve uzamsal bileşenlerini tartışmanın dışında tutarak Aristoteles'in çok önce söylemiş olduğu bir yere düşeriz. Bir kapıya kim sabit ettiremez ki? Yani illa söylemiş olduğumuz her şey onun bir yerine dokunacaktır veya değinecektir. Ama devrimci mücadele açısından söz konusu kavramsallaştırma çabasının ben zorunlulukla bir sistematik içinde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu sistematik kendini çok eski bir tartışmaya bağlar. Felsefenin klasik biçimlerini kendisine bağlayan bir tartışmadır. Çünkü felsefenin de amacı sermayenin hareketiyle veya ürünün meta biçiminin hareketiyle baştan itibaren aynıdır. Thales'in Arke'deki, yani Arke tartışmasındaki su cevabından beri felsefenin aramış olduğu şey çokluğu birlik olarak örgütleyen merkezi ödedi. Yani buna kimi zaman işte su dendi vesaire, e, kimi zaman bu suya ikinci bir fail nedenler eklendi. İşte ilk çağlarda e, sevgi ve nefret veya e, daha empodoklese veya paraxagoras'a bakmış olduğumuzda noğuz. Akıl kavramının kendisi eklenmendi. Daha aktif öğeler ortaya çıktı. Önce küçük küçük yerlere olan tanrılardı. Sonra daha büyük, kocaman bir tanrımız söz konusu. Süreci, çokluğu birlik olarak örneğin biçime dönüştü. Kant felsefenin aslında sonlarına doğru yaklaşırken bence en sonunda aklın bu hareket biçimini tarif etti. akılması nasıl işliyor, duysallık, anlama yetisi ve dar anlamda akılda beraber. Akıl en başından itibaren duyusal verileri aldığı andan beri ilk almış olduğu verinin kendisine koordinat belirlemek için söz konusu verinin içinde yer almış olduğu bütünü kurmaya çalışıyor. Kant'a göre en sonunda kuruntunun mantığına düşmesi kaçınılmazdı ama. Fakat aklın bu işleyişine ilk defa gerçeklikte bir nesne karşılık düştüğünde Hegel de bu sonuçta bu tas tespit edemediği bir şeydi, ilke yoksun <gülüyor> Marx ürünün meta biçiminin hareketini, tam da aklın kendisinin hareketi olarak kavradı. Nasıl ki akıl duyusal bir tekil verinin kendisini çokluğun içinde koordinatını saptamak suretiyle işleyişe sokuyorsa, aynı şekilde ürünün meta biçimi de tüm çokluğu kendi formunda yeniden üretmek için, metalaştırma e, demiş olduğumuz şey, yeniden için aynı akılın bulaşma ve yayılma, birleştirme edimi ile çalışmaya başlıyordu. Bence felsefenin aslında sonu diye ifadelendirilebilecek şey, layıkıyla görevini yerine getirdi. Baştan beri çokluğu birlik olarak örgütleyen Öğren'in arayışında veya Alman idealizminde yer aldığı biçimiyle özdeşlik tartışmasında akıl ile gerçekliğin hareketinin benzeşitliğini tespit etti ve görevini layıkıyla yerine getirerek ilk önce ekonomi politiğin içine ekonomi politiğin eleştirisiyle beraber politikanın içine çözüldü ki 20. yüzyılda özellikle ikinci yarısından sonra politik olmayan hiçbir felsefeci bulamamızın nedeni de aslında felsefenin kendisinin bir biniş, daha yüksek bir bilinçlik biçimi olarak politikanın içine çözülmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu söz konusu yani bunalım dönemleri ve yeni sömürgecilik sistematiği diye adlandırmak istiyorum ki devletin kendisi bu sistematik içinde konulandırılmaya ve koordinatları her dönem ama ayrı ayrı saptanmaya çalışacaktır. O yüzden de temel olarak ee, bunalım dönemleri bu zamana kadar 3 tane olarak yani yaklaşık son 10 seneye kadar 3 bunalım döneminden bahsediliyordu. Ee, ve yeni tartışmalarla beraber bir 4. bunalım dönemi tespiti ortaya çıktı. Ve her bir bunalım döneminin kendisinde devletin mantığı ve işleyiş biçiminin kendisi de bunalımı belirleyen sınıfsal, politik ve askeri biçimlere göre yani kapitalist üretim tarzının sınıfsal, politik ve askeri gerilimlerine göre yeniden ve yeniden biçimlendi. Nedir peki bu e, bunalım dönemleri mantığı diye bahsetmiş olduğumuz şey? Lenin yine ilk o emperyalizm tartışmasıyla bakarsak kapitalizmin en yüksek aşaması olarak emperyalizmin kendisini betimlediğinde onun aynı zamanda genel bunalım dönemleri ve sömürgeci bir baskı sistemiyle ilgisinde kavranması gerektiğini söylüyordu. Yani bir avuç ülkenin dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu finansal açıdan boğma sistemi olarak kavruyordu. Bu yönüyle de kapitalizm ancak emperyalizm çağının başlaması ile birlikte dikkat bir edin burada birçok dünya içindeki bir dünyadan felsefece söylersek var olanlar içinde bir var olandan, tüm dünyanın tarihsel ve sosyal sistemine dönüştü. Yani nasıl ki biraz önce bahsetmiş olduğum o felsefenin çokluğun kendisini birlik olarak örgütlemek isteyen merkezi öğesinin arayışı aslında Lenin'in de emperyalizm kavramını temellendirmesinde bir ardalan olarak yer alıyor. Çünkü aynı dönemlerde Hegel bu söz konusu tartışmalarda Lenin geri dönüp baktığımızda aslında yoğun bir mantık bilimi okumasına sahip. Ve Hegelci sistematiğin kendisi kapitalizmle emperyalizm arasındaki ilişkiyi düşünmesinde ve devleti de, devletle iktidale doğru gibi bir süreçte tahlil etmesini bayağı bir etkiliyor. Burada işte tüccar kapitalizmin fetişçi sömürgeciliğinden, klasik anlamda ilk baştaki, sanayi kapitalizminin klasik sömürgeciliğine ve finans kapitalizminin yani son aşamasına bakmış olduğumuzda yeni sömürgeciliğine geçişte bir sistematik olduğu iddia ediliyor. Ve bunun da bu sistematiğin kendisi de ancak bunalım dönemleri saptaması ile görülebileceğini, politik sınıflar ve askeri, sınıflar ve askeri girilimlerin bunalım dönemlerine ve zamanı bölmede önemli ayrıntılar şey ipuçları vereceğini iddia ediyor. Devlet burada bir kavram ve pratikliki bir olgu olarak bu söz konusu dönemlere göre yeniden tanımlanıyor ve sürekli olarak yeniden şekilleniyor. Kimi zaman sermayenin ve emek gücünün ulusal organizasyonunda bir aktör, kimi zaman bölüşüm süreçlerinde artığın dağıtılmasının görece özerk unsuru, Tabii 1950'li yıllara tartışma, damgasını vuran özellik, görece özellikle tartışması ki bence artık bu mümkün değil. Böyle bir tartışmanın tamamen tarihsel bir şey olarak bir kenara bırakılabileceğini düşünüyorum görece özellik tartışmasının devletle ilgili olarak. Nedir bu bunalım dönemleri? Biraz atlayacağım herhalde çünkü zaman hızlı geçiyor. Dört temel bunalım dönemi olduğunu iddia ediyoruz. Birincisi emperyalizmin doğuşu diye ifade edilebilecek. 1870'lere referansla başlayan Ve 1. Dünya Paylaşım Savaşı e, 1914 ve Ekim Devri'nin yani 1917'ye kadar devam eden bir zaman dilimi 1. Bunalım Dönemi olarak adlandırılıyor. İkincisi hemen 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor ve 2. Dünya Savaşı ve Yalta Konferansı ve faşizmin yıkılışına kadar uzanan bir 2. Bunalım Dönemi söz konusu. Üçüncü bölüm, özellikle üçüncü bunalım dönemi çok önemli. Ee, Türkiye açısından da önemli. Türkiye'deki devrimci mücadelenin e, biçimini belirleyen temel tartışma aslında üçüncü bunalım dönemiyle ilgili. Bu Bretton Woods anlaşmasıyla başlayan tartışma özellikle bu IMF ve Dünya Bankası'nın kurulmasıyla ilgisinde. Ee, Soğuk Savaş ve Çin devrimi yani 1944 ile 50 arasındaki bir süreçte bu bunalımın sürecinin ilk şeyleri gözükmeye başlıyor. E, uçları gözükmeye başlıyor. Ve 1970 Dünya ekonomik bunalımıyla dolayımlanıp SSCB'nin e, Sovyetlerin yıkılmasıyla da sonlanıyor 3. bunalım dönemi. Dördüncü dönem Washington konsensüsü ifade edilen şeyle Körfez Savaşı'ndan başlıyor ve içinde bulunduğumuz dönemde devam ediyor. Bu dört dönemin birbirinden ayrılmasını sağlayan <gülüyor> üç temel öyek saklarına geliyor. Mesela tekelin, e, ulus ötesi sermaye göçünün ve sermaye birikim sürecinin, ikincisi emperyalist güçler arasındaki ekonomik ve politik hiyerarşinin ve üçüncüsü de emperyalist bağımlılık ilişkileriyle bu ilişkiler karşısındaki mücadelenin. O yüzden burada dikkat edilmesi gereken şey bunalımla kriz kavramlarını tamamen birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü her bulanın döneminde belir e, nasıl diyelim yani... Bunalım dönemlere sistematiği esas olarak vurguyu sınıflar mücadelesine veriyor. Krizin kendisinin doğrudan bir çöküşe götürdüğü bir mantığa sahip değil. Çünkü ne gibi de işte dediği gibi aslında yani krizi kapitalizm onu çökertecek bir devrimci sınıf yoksa kriz olarak yaşamıyor. Kendi sermaye hareketinin tekrardan yeniden üretebileceği bir olanak haline de getirebiliyor. Ee, bu üç temel şeyle... Teker'in bu sermaye göçü, güç, emperyalist güçler arasındaki gerilim ve emperyalist bağımlı ilişkileriyle bu ilişkilerin karşısındaki mücadele, yani sınıflar savaşı veya sınıflar mücadelesi diye bahsetmiş olduğumuz şey bunalım dönemleri sistematiğinde sadece ve sadece proletaryada Burjuvazi arasında değil, özellikle ilk iki bunalım döneminde emperyalist güçler arasındaki, sermaye içindeki Burjuvazi arasındaki kamplaşmayla da belirleniyor. Peki nedir bunların özellikleri? Birinci bunların döneminde iki temel özellik belirlenebilir. Tek sermayenin başat örgütlenme biçimi olması, mali sermayenin hakimiyet kazanması ve büyük çaplı e, sermaye ihracatı ve emperyalist bir dünya pazarının e, ile iş bölümünün oluşması. Klasik sömürgecilik zamanlarından bahsediyoruz. İkincisi kapitalist ülkelerin sömürgeci güçler haline dönüşmesi ve sömürge fetihlerinin hız kazanması. Zaten bu söz konusu birinci dönemin bitişi de bu söz konusu sömürgelerin paylaşılmasındaki bir krizden ortaya çıkıyor. İlk bunalımını bu krizlerle beraber yaşıyor. Bu, bu dönemde tekerci sermaye yoğunlaşması özellikle emperyalist merkezlerdeki emek veriminin olağanüstü arttırıyor. Tylerizm, Fordizm vesaire tartışmalarıyla beraber sınıfın içine muazzam bir yeni emek denetim stratejisi doğmaya başlıyor. Birinci bunalım dönemiyle ilgisinde. Bu döneme renk veren şey Britanya Barışı. Yani 1814'te Napolyon Savaşları ile başlayıp 1914 Birinci Dünya Savaşı'na kadar bu dönemden bir Britanya Barışı diye bahsediliyor. Daha sonraki dönem özellikle 3. Bunalım Dönemi'nde ABD Barışı diye bahsedeceğiz. Bu Britanya Barışı'nda aslında sömürge ülkelerin paylaşılmasındaki oluşturulmuş olan bir konsensüsten, bir uzlaşmadan bahsediyoruz. Ama işte Bunalım Dönemi'nin tam da sonunda aslında bu söz konusu statüka artık devam ettirilemez hale geliyor. Özellikle ABD, Rusya ve Japonya'nın sömürgeci güçlere dönüşmesi, burada iktidarı ele alan malli sermayenin devleti, devleti dolayısız bir egemenlik aracına dönüştürüyor. Milliyetçi ve sömürgeci bir saldırganlık aracı haline getirmesiyle sermayeler arası rekabet, devletler meclisinde politik bir rekabet, rekabete dönüşüp aslında birinci paylaşım savaşı diye bahsetmiş olduğumuz süreci oluşturuyor. Burada devletin yapısına zaman kalmadığı için tartışmalara biraz aktarmak zorunda kalacağım ama dikkat etmek lazım. Ee, Üçüncü ve dördüncü bunalım döneminde, birinci ve ikinci bunalım döneminde en fazla temelde birbirinden ayıran şey, devletin kendisi burada henüz bir iç savaş devleti olarak örgütlenmiş değil. Fakat özellikle üçüncü ve dördüncü bunalım dönemlerinde, biraz önce Neoplausun'da bahsetmiş olduğu şey, burcu ve tanımlayabileceğimiz tek şey savaş. O artık bir savaş makinesi olarak örgütleniyor. Buradaki savaş, özellikle birinci ve ikinci bunalım dönemlerindeki savaş, sermayenin kendi devlet olarak, kendi yurttaşına da bir iç savaş manzı olarak değil, daha çok Coğrafyanın paylaşılması, sümürgelerin paylaşılması anlamındaki bir iç savaş olarak kurguluyor ve birinci paylaşım savaşıyla ikinci bunalım dönemine geçiliyor. Onun temel özelliği yine bir anlaşmayla, Versailles antlaşmasıyla yani söz konusu savaş sonraki paylaşımla e, belirlenmiş oluyor... Buradaki önemli şey parasallaşmanın ve durgunluğun piyasayı çökerttiği çok önemli bir kriz var. İkinci bunalım döneminde 1929 krizi. Bu üçüncü bunalım dönemine temel rengini veren şeylerden bir tanesi. Yani emperyalist sistemin aslında bir önceki formda yürütülemeyeceğinin Sömürgelerin paylaşılmasıyla ilgili şeydi. Çünkü zamanında sömürgeler kendilerine ulusal sömürgeler, emperyalist devletler koruyucu duvarlar örmeye başlıyorlar. Ve piyasa sermayenin dolaşımı olabildiğince fazla e, koruyucu şeye bağlı hale gelmeye başlıyor. Tıkanıyor bazı yerlerde. Aslında üçüncü bunalım dönemini belirleyen şey, ikinci paylaşım savaşında uğran şey de bu. Ulusal koruma sınırlarını sermaye yeni bir paylaşım savaşı aracılığıyla kaldırıyor. Bu üçüncü bunalım dönemine geçişi ortaya çıkarıyor. Fakat çok önemli bir şey var ikinci ve üçüncü bunalım dönemleri arasında. 1914'te Amerika'nın uluslararası ticaretteki payı %6 iken 1934 yılında bu pay %30'a çıkmış oluyor. 1956-57'lerde ise %64'lere kadar yükselen bir ivme alıyor. Evet. Britanya <gülüyor> egemenliğinin çökmeye başladığı ve ABD egemenliğinin ortaya çıkmış olduğu, ABD egemenliğinin aynı zamanda özellikle 3. buhran dönemiyle beraber kendini militarist bir biçimde örgütlediği, yeni sömürgecilik ilişkileriyle beraber sömürgelerdeki yeni sömürgelerdeki devletleri bir iç savaş devletine biçimlen doğru biçimlendirdiği yeni bir süreç ortaya çıkıyor. Yani bitiriyoruz tamam yani tartışma bitmiyor tabii ki ama 3. Ee, bunalım dönemi gerçekten uzun bir tartışma ee, ama olabildiğince nasıl kısa eserim bilmiyorum ama yeni sömürgecilik ilişkileriyle karakterize oluyor. Çünkü biraz önce bahsetmiş olduğum koruma kalkanlarının kendisi sermayenin yani ürünün meta biçiminin bulaşma ve yayılma kapasitelerini etkilemiş olduğu için ABD merkezli yeni sömürgecilik sisteminin kendisinde bu sınırlar ortadan kalkıyor. Bunlar aynı zamanda dünya çapında, Latin Amerika'da 50-52 tane darbenin yapılmış olduğu, Türkiye'deki darbeler sistematiklerinin ortaya çıkmış olduğu, yeni sömürge devlet mantığının ve sömürgeci faşizm, yeni sömürgeci tipi faşizm diye, onun altında açık ve faşizm, örtük faşizm vesaire gibi ayrımların olduğu, yeni devlet mantığının ortaya çıkmaya başladığı ve devletler arası savaş olarak kavranan, savaş makinesi olarak devletin kendisinin aynı zamanda tüm kitlesinin, ...kendi ulus kitlesinde sermayenin doğal bir eklentisi haline getirmiş olduğu iç savaş mantığına silah edilmiş bir devlet mantığı ortaya çıkıyor. Uzun bir tartışma dediğim gibi yani onu tartışmalarda e, tamamlamaya e, çalışacağım. Buradaki en önemli şey ABD'nin askeri üstünlüğü, soğuk savaş bu dönemde 3. Bunanın döneminde çok önemli. Çünkü soğuk savaş mantığının aslında SSCB ile yani esas aslında demeyeyim ama... Soğuk savaş mantığının sonuçlarının SSC ve Sovyetler Birliği ile çok fazla alakası yok. Soğuk savaş mantığıyla beraber Amerika'nın dünya çapındaki 1914'lerde neredeyse hiç olmayan askeri üst sayısı, sayısı 1034'e kadar çıkıyor. Yani soğuk savaş mantığıyla tüm dünyayı kuşatan bir hem askeri hem mali egemenlik biçimine dönüşen yeni bir emperyalist biçimimiz var. Yani yeni sömürgecilik biçimimiz ortaya çıkıyor. O anlamda Amerika'nın askeri militarist gücünün mali güçle beraber yapılandırmış olduğu yeni devlet mantığını bu minvaler içinde anlamak gerekiyor. Ee, son bunalım dönemiyle ilgili bir şeyler daha söyleyeyim. Yani dördüncü bunalım dönemini belirleyen ne? niye ayırıyoruz? Çünkü bu yeni bir tartışma, dördüncü bunalım dönemiyle ilgili tartışma. Ee, hazırlayan gelişmeler 1970'lerdeki genel durgunluk içinde bulunmuş olduğumuz neoliberal yeni sömürgecilik. Ben hala liberal kavramından vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, Ayşegül vazgeçmedi. Evet. Neoliberal yeni sömürgecilik diye adlandırabileceğimiz bir dönem. 70'lerdeki genel durgunluk, ABD'nin egemenliğinin ekonomik teknolojik ayaklarının erimesi, erimeye başlaması ve ABD buna çok hızlı cevap veriyor. Özellikle Irak müdahalesiyle beraber. Aslında Irak müdahalesinin kendisi, Amerika'nın egemenliğinin teknolojik ve mali kaynaklarının erimesi, Avrupa'da yeni güçlerin ortaya çıkmasıyla beraber tekrardan bir egemenlik kurma savaşı olarak 91'den itibaren ortaya çıkmaya başlıyor ve süreç devam ediyor aslında. Bugün bakmış olduğumuzda Orta Doğu'yla ilgisinde, Madrig böyle ilgisiyle ilgisinde bu süreç devam ediyor. Bu üstünlüğünü telafi etmek için yeni bir askerileştirilmiş mali egemenlik sistemi kuruyor, yeni sömürgeciliğin, neoliberal yeni sömürgeciliğe biçimini veren, oradaki devlet mantığına biçimini veren yeni bir askerileştirilmiş mali şey veriyor, e, biçim veriyor. Birikim sürecinde spekülasyon, ilkel birikim biçimlerine geri dönülüyor, azami bir e, vahşi bir emek sömürüsü aracılığıyla. Bugün de zaten en ilginç sonuçlarını yaşıyoruz işte metal işçilerinin. Bugün biraz sonra 11'de de hatta başlamıştı herhalde. Onun için biraz katılımımız zayıf kaldı ama 11'de Merkez Bankası'ndan başlayan bir eylem var. Ee, yeni sömürge devrimci süreçleri kontrol altına alınmış durumda. Devrimci süreç dönümlendirilmiş durumda. Yeni sömürgecilik yani liberal yeni sömürgecilik döneminde. Bu devlete muazzam hareket alanları sağlıyor. Kolektif kamusal mülkiyetin Barajlarınız, pardon, akarsularınıza, toprağınıza 2BS vesaire gibi şeylerle sirayet etmesini sağlayan, evinizin önündeki park yerine kadar sirayet etmesini ve direnişle karşılaşmamasını sağlayan bir egemenlik biçim veriyor. Ve sosyalist ülkelerde yaşanan kapitalizme geri dönüş süreçlerinin tamamlanmış olması, bu yine dönemin devlet mantığını e, belirliyor. Var mı 30 saniyede? Yok mu? <gülüyor> tamam, bunu biraz sonra tartışmayacağız.